Din Allah'ın dinidir. Sen Fatma Hanım'a giderken yahut bizim, validen, kaymakamdan yahut nahiye müdüründen bilmem şey alırken, izin alırken onun dediği saatte, onun dediği şekilde ziyaret ediyorsun. Allah da kendisine gelen yolu kendisi gösterir. Ne istediğini bize o bildirir. Bizden ne istiyor? İşte Kur'an'da açıksa açık dini mübin diyor. Dini mübin demek açık saçık din demektir. Onun için bizim dinimizde ruhban sınıfı yoktur. Sınıfa ihtiyaç yok çünkü. Her şey meydanda açık büfe, açık sofra. Kur'an'da hepsi beyan edilmiştir. Ha, din görevlilerinin işi nedir? Din görevleri ruhban sınıfı değildir. İmtiyazlı bir sınıf değildir. Ümmeti Muhammed'den farklı, ayrıcalıklı bir zümre de değildir ama bütün dinlerde bir ruhban sınıfı vardır. Onlar imtiyazlıdır o konuda. Bu da dininde vardır, bir dininde vardır, Hristiyanlıkta vardır, Yahudilikte vardır. Yahudilikte mesela şeylerdir. <gülüyor> Levi soyundan olanlardır. 12 boydur Yahudilik, 12 kol. Birincisi Levi soyundan olanlar. Yani Hazreti Yakup'un birinci oğlu birinci çocuğu olan, ilk çocuk olan Levi'nin soyundan gelenlerdir. Din onların işidir. Din eserleri yazmak, dini irşad etmek, işte havraları, bilmem işte o maabetleri idare etmek, isim koymak, hatta kurban kesmek, günlük et ihtiyacını kesmek de Levi soyundan olanlara verilmiştir. Bunlar din işlerinin organizatörleridir. Her ha Levi soyundan kesilmeyen bir kurbanın, levi, levi soyundan olmayan birinin kestiği kurbanın eti yenmez. Besmelesiz kesilmiş gibidir. Böyle. Her dinde vardır. Sadece Müslümanlıkta yoktur. Müslümanlıkta, köydeki çobandan Diyanet işleri Başkanı'na kadar. Herkese açıktır, herkes eşittir. Çünkü din Rabbül Alemin'in dinidir üstünlük sadece takvadadır. İnne ekremekum indallahi atkakum. En takva sahibi olanınız Allah katında en makbul, en değerli olanınızdır diyor. En bu öyle. Bizim dinimiz böyledir. Derece farkı dünyada paya vermemiştir hiç kimseye peygamberlik dışında. Ashab da böyledir. Ha şimdi ashabın arasında efendim ashab e, onun peygamberi görenlerin tabii biraz şey olması lazım yani hatırı olması lazım. Hacca gidenlere de biz şimdi farklı muamele yapıyoruz. Nedir o? Biraz fazla saygı gösteriyor. İşte gitmiş Kabe'yi görmüş, peygamberimizi ziyaret etmiş. Gelmiş oradan bize güzel bir hatıra, güzel bir hava getirmiş bir şeyle. Eğer hacı olmuşsa tabii. Kimisi de Hicaz'a gider gelir daha beter olur. Evet. Ha, öyle bir Mahmut amca vardı bizde. Aa dedi bunların hepsi hacı olmaz dedi. Hicaz'a gitmiş olurlar dedi. Oraları görmüş olurlar ama bunlar bıçak giderler, cilet gelirler dedi. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha, öyle. Günah günah varış gidiyorlar. Tekrar günah toplayıp 3-5 sene sonra bir daha gidecekler. Orası çünkü çöplük sanki, günah dökülme yeridir. Öyle. O kafa yani, kafa o. İşte öyle demiş zaten. O yaşadığım olaylar vardı onun için. Bir hacı, hacı alacağı var, senetleri var. Bu adam senet vermiş yanına. işte. ticaret şey, ticari senetler. Demiş oğlum falan adam da işte bizim şeyimiz var bir borcumuz var. Git şu parayı götür, ver. Orada bizim senedi de al getir. Götürmüş, hacıya vermiş. O demiş ben o senedi çoktan yırttım demiş falan. Attım demiş. Söz sözdür falan filan böyle. Parayı o vermiş çocuk. Gelmiş demiş o niye senedi alıp gelmedin demiş. Borcu ödedik. ...öyle adettir yani... ...borç ödenirse senet iade edilir... Hı hı. ...tüccarlar benden iyi bilir... ...ticaretle uğraşanlar bu iş... Ha, ...öyledir... Demiş, ...baba demiş... Yat, ...yırtmış 60 demiş bizden önce... ...geleceğini bildiği için bugün ödeneceğini bildiği için... ...daha önceden yırtmış 60 demiş... ...ondan sonra... ...tekrar ileride başka bir vesileyle... ...başka bir alışveriş sebebiyle... ...şey oluyor... ...biraz aralarında bir niza oluyor... Diyor ki hacı, o diyor ödediğin senetlerin hepsinin diyor asırları bendedir. Onları şimdi diyor şeye veririm, e, icraya veririm, seni diyor şey haczettiririm, haciz memurlarını getiririm diyor falan. Yahu diyor hacı olur mu öyle şey biz sana bunu ödedik falan filan. Yok yok diyor sen benim dediğimi yap, emir veriyor yani. Çok çok diyor, bu yaptığım iş diyor, bugüne bana diyor, bir hacca malı olur diyor. Tekrar hacca giderim yani. Bu, bu günah, yani sana yaptığım bu haksızlık, bu gasp, daha doğrusu gasp tabii yani. Çok çok diyor, bana bir hacca mal olur diyor. İnanıyor da affolunacağına falan. Yok öyle bir şey, yok. Hazreti Mevlana diyor ki, siz riya cübbesini biçersiniz, dikersiniz, birbirinize giydirirsiniz ama... O cübbeyi Allah'a giydiremezsiniz diyor. Allah'a yutturamazsınız. Ve İslam'da mürur zaman diye de bir şey yoktur. Hesap bu dünyada görülmez, öbür dünyada görülecektir. Merak etmeyin. Hiç mürur zamana uğramaz. Allah alacaklarını, Allah'ın hakkı da kulların hakkı da. Öyle efendim o iş dünyada kaldı. O iş geçmişte bitti. O iş şu kadar sene geçti. Yok öyle bir şey. Hak, haktır ve bakidir. Bu dünyada ödeşmezsen öbür dünyada ödeyeceksin. Böyledir. Din böyle diyor. Şimdi mesela vergiler işte beş senede bir defterler çizilir. Biz yani ticari defterleri beş sene saklamak eskiden kanun öyleydi. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Beş zaman sonra beş yani her teftiş, ticari teftişler son beş senenin teftişini yapabilir. 8 sene öncesini yapamaz. Yo, mali müfettişlerin öyle bir yetkisi yoktur yani. Öyle. Bunun gibi. Ama İslam'da <gülüyor> dünyada da ahirette de mürur zaman diye bir şey yoktur. Zamanı geçmiştir artık. Bu işin işi bitmiştir. Yok böyle bir şey. Evet. Allah hakkını alacağını alır. Sonra efendim işte bu zat bu Yahudi vezir, insanları kendisine taptırmaya başladı. Ondan sonra da işte bir vasiyetname yazdı. 12 tane ayrı ayrı mektup yazdı. Ben şey etmiyorum, okumuyorum burada uzun uzun anlatıyor Hazreti Mevla'na, ben özetliyorum. <gülüyor> Şimdi Birinde dedi ki, kulun hiç bu dünyada bir iradesi yoktur. Hepsi ilahi irade ile olur. Siz ne yapsanız Allah'ın dediği olur. Bir başka yerde de tam aksini söyledi. O vasiyetnamelerin. Dedi ki kulağa Allah irade vermiştir. Aklını ve iradesini kullanması gerekir. Kul yaptığı işlerin hepsinden sorumludur. Ve ceza görecektir. Yanlış yaparsa. Aklını kullanmalıdır iradesini kullanmalıdır, bilgi sahibi olmalıdır falan işte diyerek böyle en, en basitinden buradan başladı. İşte şu şöyledir, bu böyledir, İsa bunu demiştir, bunun aksine bir şeyler. O on iki tane ayrı mektup hazırladı vasiyetname ve işte ölmeden önce on iki aşiret reisini çağırdı adamlarını kendisine da. Reisleri gelsin dedi. Bunlar onun altına da yazdı. Ben öldükten sonra benim vekilim sensin dedi. Hepsinin altına da bu yazdı, bunu yazdı. Ben vefat ettikten sonra benim yerime geçecek olan, esas vazifeyi yürütecek olan bu işi devam ettirecek olan sensin diye vasiyetnamesine vekil tayin etti hepsini. O adam öldü. Sonradan bunlar baktılar ki din hayır, burada bu vasiyetnamede din böyle diyor, dinimiz. Öteki vasiyetnamede hayır efendim öyle değil işte bize de aynı şeyi yazan adam altında imzası var. Böyle diyor, ondan sonra ben reisin vekili benim, ölen adamın, şeyhin yerine ben geçeceğim. Hayır, beni tayin etmiştir ben geçeceğim. Birbirlerine düşündü ve o din diyor böylece parçaladı hem fikir bakımından parçaladı, inanç bakımından parçaladı, itikat bakımından parçaladı, hem o insanları birbirlerine düşürme bakımından parçaladı dini. Besseplere işte böyle şeylere bölümler ayrıldı işte. Katoliklik, Protestanlık arkasından sonra çok sonra tabii Protesta. Daha önce işte Suriyelilik, Ortodoksluk, Rum Kilisesi, Bulgar Kilisesi çünkü. İkisi de aslında şey Bulgarılar da Ortodoks Yunanlılar da Ortodoks Ruslar da Ortodoks Sırplar da Ortodoks Aynı mezhepte olanlar bile Birbirleriyle anlaşamadılar Siz biliyor musunuz Yunanistan'da İncil, İncil kutsal kitapları Yunanistan'da basılmayan bir İncil yasaktır Yani Sırbistan'da basılmışsa o İncil yasaktır Ve taşıması da suçtur Yunanistan din devletidir çünkü papazlar kurmuştur. Aynen Yahudi de din devletidir. Hiç merak etmeyin, ha. onu da hakamlar kurdular çünkü. Şimdi sadece biz Vat Vatikan'ı din devleti olarak biliyoruz. Vatikan dini bir teşkilattır, devlet benzeri bir organizasyondur. Fakat devlet e, olm denmesinden rahatsızdırlar halbuki güçleri 10 tane devletten daha güçlüdür papaların gücü güç yani hem maddi güç hem manevi güçten bahsediyorum. Dünyada iki para savaşıyor şimdi çarpışıyor. Birisi Yahudi sermayesi, birisi Vatikan sermayesi. Siz biliyor musunuz Amerika'da yalnız şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 tane 48 tane ismen mevcut teknik üniversiteleri var Cizvitlerin. Cizvitler Cizvit tarikatı Katolik kilisesine bağlı yani Roma Katolik merkezine bağlı bir tarikattır. Onlar hem ilahiyat propagandası yaparlar, hem papaz yetiştirirler, hem doktor, teknik üniversite vesaire falan mühendis yetiştirirler. Zaten ilk misyonerler doktorlardan seçilmiştir. Bir hayli doktor yaptılar. O fakir ülkelere, işte Afrika'ya, zencilerin arasına, Avustralya'ya, Hindistan'a bunları gönderdiler. Adam doktor. Allah rızası için hastalara bakıyor. Bir itibar kazanıyor orada, bir şöhret kazanıyor. Aa, bu adam işte hiç para yapıla önem vermiyor ama burada canla başla bizim hastalarımızı tedavi ediyor, bunlarla uğraşıyor. Kim sevmez, kim istemez, kim bensemez. Evvela öyle kendilerini sevdirdiler, benimsettiler. Benimsedikten sonra da yavaş yavaş askerler geldiler. Misyonerlerin arkasından ordular gelir. İngilizler de öyle yaptılar. Bizde de oynanan oyun aynen odur, size söyleyeyim. Bu Robert College dediğimiz bu Rumeli Hisarı'ndaki Amerikan mektebinin ilk kurucusu işte profesörü diyor ki biz bu tepeyi buradan boşuna seçmedik. Bu bu okulu Robert Kolej, bu koleji buraya yapmakla boşuna seçmedik diyor. Fatih İstanbul'u almak için bu hisarı buraya yapmıştır. Biz de hisarın olduğu yerden başlayarak İstanbul'u fethedeceğiz diyor ki konuşmasında bu açılış konuşmasında mektebin açılış ilk açılış konuşmasında abi gidin isterseniz hala vardır hatıraları duruyor orada. bizim uyanmamız lazım. Uyanmamız için de okumamız lazım efendim. Bizim hakkımızdaki bütün bilgileri yavrulardan öğreniyoruz. Onlar gizli açık bir bilgi bilerek veya bilmeyerek bizi hesaba katarak katmayarak bir sürü şey yazıyorlar Türk tarihi hakkında. En büyük Türk tarihini de Hammer yazmıştır. Hammer dediğimiz işte Avusturyalı bir büyük yazar. 30 cilt Osmanlı tarihinin en büyük yazarı Hammer'dir. İşte Yahya Kemal'e soruyorlar. Üstad sen bu kadar tarih bilgisini nereden öğreniyorsun diye. O da diyor ki Hammer'i okursun diyor. Hammurabi'nin referans verdiği, kaynak olarak gösterdiği o kitapları da horisaleleri de okursun diyor. O zaman sen benden daha fazla tarih öğrenirsin diyor o da. Ha. Niye yazmıştır Hammurabi bunu? Sadece bir şeyi göz ardı etmiştir. Hammurabi'nin elinde belgeler olduğu halde Protestanlığın çıkışında, o işte şey, Luther Luteriyanlık, dedikleri o yani protestanlığın şeyi Almanya'daki kurucusu İngiltere'deki o İngiltere kralı şey etti. Karşılaştı o Anglikan Kilisesi. Anglikan İngiliz Kilisesi demektir. İşte İngiltere layık görülür. Hatta şey de öyle görünür Kayıtlarda fakat kilisede gider, taç giyer, kraliçe. Layıklık bunun neresinde? Hiçbir millet dininden vazgeçmiyor merak etmeyin. Denendi, Rusya'da denendi işte 70 sene sürdü. 70 sene sonra ne oldu? Suriye'ye gönderilen Rus birlikleri Putin'in emriyle Moskova Kilisesi'nin baş kardinali tarafından vaftiz edilerek gönderildi. Ondan sonra da komünizmden bahsediyoruz, din düşmanlarından bahsediyor. Gazeteler yazdı, gösterdi, resimleri o zaman televizyonlarda gördü. Çok değil, 5-6 sene önceden, 5 sene önceden, 4-5 sene oldu işte. Ondan bahsediyorum. Vaftiz ettiler. Suriye'ye giden askerleriz. Çünkü savaş bölgesine gidiyorlar. Baş kardinal geldi. Moskova Kilisesi'nin baş kardinali geldi. Onları şey etti. Şimdi burada şey var işte. Bu bizim Fener Patrikanesi var. O da Amerikan vatandaşı. Dinler arasında diyalog falan yok. Dinler arasında da rekabet var, savaş var. Evet, öyle şey yok. Ha. Biz bu işi neresinden yakalarsak, kuyruğundan mı, bacağından mı, gırtlağından mı yakalarsak, bu işe sahip oluruz diye. Öyledir efendim. Ha, şimdi, İnciller, Hazreti İsa'dan sonraki İnciller, dört tane, aslı yok, İncil'in aslı yok. Hazreti İsa'ya yazdırmadı zaten. Ve bu, ondan sonra yazılan İnciller de, Bizzat Hazreti İsa'nın havarileri tarafından yazılmış değildir. Yani işte Marcos'a göre İncil diyoruz yahut Metta'ya göre İncil. Metta Hazreti İsa'nın talebesidir ama Metta, Metta İncil yazmadı. Metta. Onun anlattıkları adamlar yazdı, onun talebeleri yazdı, kaleme aldılar. Marcos'a göre İncil diyoruz. Öyle yazıyor zaten İncil de öyledir. Markos'a göre İncil. Markos'un kendi eliyle yazdığı İncil değildir. Markos zaten Hazreti İsa'yı hiç görmedi. O St. Pierre'in şeyidir, talebesidir. St. Pierre'den duyduklarını başkalarına anlattı. Yani üçüncü nesil yazdı İncili Hazreti İsa'dan sonra. İlk yazılan İncil Hazreti İsa'dan 62 sene sonradır. Son yazılan Yohanna İncil'i de 102 sene sonradır. Dördüncü nesildir. Yohanna İncil falan yazmadı. Yuhanna'ya göre İncil. Şimdi hani biz diyoruz ya Ebu Hanife'den gelen rivayete göre yahut da Hazreti Ebu Bekir'den gelen rivayete göre Hazreti bilmem, Ebu Hüreyre'den gelen rivayete göre hadis kitaplarında olduğu gibi. Yani bizim hadis kaynaklarımız bu İncil'in kaynaklarından çok daha kuvvetli senetlere sahiptir o bakımdan. Yazdılar işte bunun tabii kontrolünü ilim adamları, dini iyi bilenler mesela bendeki İncil'in bütün altı çizili. Satır satır çizmişimdir yerle yer yer yani şey. Çünkü bakıyorum ki orası Hazreti Sadık söyler bir peygamber söylemiştir orayı. Belli oluyor. Çünkü ayet var onun karşılığında Kur'an-ı Kerim'de. Onun benzeri ayetler var. Hazreti İsa diyor ki acı çekenlere ne mutlu. Onlar öbür dünyada gülecekler diyor, sevinecekler diyor. E bu işte bu işte şey zaten oradaki dağdaki vaazıdır esas Hazreti İsa'nın bütün nasihatları söyledikleri falan. Orada üst tarafı hikayedir. İsa oraya gitti, şöyle oldu, böyle oldu. İşte bir yerde de şey de mesela, hem Luka İncil'inde var, hem Matta İncil'inde var. Hazreti İsa bir yere gitti, işte mevsim sonuydu. Bir incir ağacı gördü, canı incir yemek istedi. Baktı bir tek incir yoktur o ağaçta. Yaprakları var. Hazreti İsa ağaca dedi ki, Senden kıyamete kadar, Artık meyve gelmez, olmasın diye beddua etti. Şimdi bu İncil'de bir, bir bölüm, bir anlattığım paragraf. Tabi bu incir sembolik bir incir. İncir Musa şeriatının sembolik ağacıdır. Bizdeki selvi gibi. Mesela bizdeki çınar gibi. Çınar Osmanlı'nın sembol ağacıdır. Çınarın ömrü kadar zaten. işte 600 küsür sene yaşadı. Bir çınar da o kadar yaşar. Eğer mesela e, diyelim ki kaplumbağa eti yediğini görüyorsan yahut yılan eti yediğini görüyorsan uzun yaşayacaksın demektir. Eğer bir rüya tabirine gidersen. Çünkü bu iki hayvanda çok uzun yaşar. Altı, 600 sene 700 sene yaşayan kaplumbağalar vardır. Deniz kaplumbağalarından bahsetmiyorum. Şu bizim hani bahçelerde, tarlalarda olan kara kaplumbağalarından da bahset. En uzun ömürlü canlılardan birisidir o. Kuşların içinde de kargadır. 155-160 senelik ortalama ömürleri var. Evet, en uzun ömürlü kuş kargadır. Belki en akıllısı olduğu içindir. Ha şimdi Gelelim şimdi bize insana burada Kovadis dedi şeye nere gidiyorsun dedi Baktı korktu Roma'ya geldi şey Markos Vazgeçti irşattan bu davadan vazgeçti Tam yoldan Kovadis diye bir film çevrilmişti çok az ki 1960'larda falan Hatta daha önce 55'lerde falan çevirdi. Bunları hep Vatikan Kilisesi çevirtir. Mesela bir Kayo diye bir çocuk filmi vardı. Hatırlıyor musunuz? Çok değil, 5-6 sene önce oynuyordu hala. Ha, evet. O, o kilisenin şeyidir, projesidir. O böyle 40-50 dizilik zararsız işte. Kayo kar kürüyor, Kayo okula gidiyor, Kayo otobüs durağında bekliyor falan ediyor. Böyle esas Kayo'ya kiliseleri öğretmek için yapılmıştır o fakat bizim pro şeyde programlarda şey oldu. Yani bizde bir daha önce de şey vardır. Ayşegül diye bir seri dergi çıkmıştı 1960'larda yine. O da kilisenin projesidir. Ayşegül plajda, Ayşegül işte Bilnemlü Dağ'da, Ayşegül Bilnem şurada, seyahatte bilen falan ama esas Ayşegül kilisede. Nasıl olacak? Onun o 370, 350 falan serilik bir dergi kitaptı, küçük küçük çocuk kitapları böyle resimli, gayet güzel resimli. Onların 300 tanesi dini konulardı. Her zaten resmin arkasında bir kilise silüeti vardı. Hatırlayacaksınız böyle Ayşegül çıkar, arkada bir kilise şeyi vardır, form şeyi olarak, resim olarak böyle. Ha bunlar kilisenin işleridir. Biz henüz daha kendi tarihimizi, kendi dili eserlerimizi, şurada şey diye, e, minyatür İstanbul diye bir yer yapıldı. Burada gidip görmüyorlar. Türkiye'nin büyük işte camileri, tarihi eserleri falan orada orada. Çok güzel bir teşebbüstü Kadir Topbaş ona da şey oldu, öle yak oldu falan. Çok değil, on sene önce. Kağıthane de hemen şurada, aşağıda minyatür İstanbul'un eserleri işte hepsini oraya koydular Küç aynı ölçüde küçültülmüş olarak Sultanahmet Süleymaniye Ayasofya diğer eserler işte Topkapı Sarayı başka yerler Dolmabahçe sarayları saraylar camiler külliyeler medreseler türbeler onlar böyle İstanbul'u gezemiyorsan git orayı gör biz daha yeni yeni başladık bu işe işte yeni yeni başladı siz eğer ben bundan 15 sene önce burada mesnevi okusaydım burası irtica yuvası olurdu evet öyle gelir bir gazeteci çeker burada mesnevi okuyorlar burada işte Mevlana konuşuluyor falan. ulan Mevlana senin de deden benim de dedem Mevlana bütün milletin şeyidir iftihar ettiği bir büyüğüdür sen Mevlana'nın kıymetini bilmiyorsun ama İngilizler biliyor Amerika biliyor oranın aydınları biliyor Nicholson, Nicholson diye bir adam var, İngiliz. Hem de İngiliz milliyetçisi, büyük bir şarkıya ayrı zamanda. O diyor ki, ha, Yeryüzü peygamberler hariç, peygamberler müstesna, yeryüzü Mevlana'dan daha büyük birinin ayağını öpmedi diyor. Bunu söyleyen Nicholson'dur. Dikkat ediyor musunuz? İngiliz zarafetine, İngiliz zekasına, cümleye bakın. Peygamberler hariç yeryüzü Mevlana'dan daha büyük birinin ayağını öpmedi diyor. Peygamberleri istisna tutuyor işte. Kendi Shakespeare'in çocukları bunlar aslında yani Shakespeare. Var. Herkes kendi büyüğüyle, kendi tarihteki yetiştirdiği şairleriyle, yazarlarıyla, mütefekkirleriyle övünürken o bizim ahmak hatta din adamı. Mevlana da kimmiş ya o diyor falan diyor. Hatta senin bir bir kültür bakanımız şunu söylemiştir. Şimdiki değil. Daha öncekilerden bir tanesi. Ya ne var mesnevi Allah aşkına demiş ya bir kaç tane ateşek hikayesi falan demiş. Bunu bizzat orada bulunan senin kültür bakanın bunu derse halk nedir? O da Mevlana kimmiş diyor. Bana geldi hocam dedi çok üzüldüm dedi. Bizzat dedi kültür bakanı böyle söyledi dedi falan. Ben de dedim ki eşek gözüyle bakırsan bakarsan atları eşekleri görürsün. İnsan gözüyle bakarsan mesnevi de insanları görürsün dedim. Ben de. ha. Ha. Kendi eşekliğini orada görüyor. Böyle ağır söyle ama onun söylediği benim söylediğimden çok daha ağır. Bir millet yetiştirdiği kendi kahramanlarıyla, kendi büyükleriyle, kendi din ulularıyla büyük olur. Büyük milletler, büyük kahramanlar meydana getirirler. Büyük alimler, büyük düşünürler, üretirler. Bunları yapamayan milletler, istersen nüfusları, milyarları bulsun, küçük millettir. Böyle. Ha, şimdi... Hindistanlı Gandhi ile övünüyor. Bir milyara yaklaşan nüfus, Gandhi gibi birini yetiştirdik diyor. Ha. Çin hala Çin, komünist olduğu halde Konfüçyüs iftihar eder. Konfüçyüs, önce 600 senesinde yaşamıştır. Böyle, hep öyle, geçmiş büyükleriyle. Yavuz Sultan Selim Oğuz Han'a kadar bütün dedelerini ismen sayıyordu. şecereyi ezbere biliyordu. Böyle padişah olunur. Sen kökünü unutacaksın ondan sonra büyük olacaksın. Ağaç ne kadar kök ne kadar derindeyse ağaç da o kadar yüksektedir, büyür yani. Saksıya diktiğin şeyle çamla ormandaki çam aynı şeyi neticeyi vermez sana. O işte 8 sene sonra kurur çarşıya dik. çünkü saksıya dikilen şey. Bizim akıllarımız hep saksıya konmuş, bardağa konmuş. Evet, bir türlü işte şeydaydık yine biraz sohbet havasına girdik, kusura bakmayın yani. Bunlar dertlerimiz, meselelerimiz. Ben burada niye geliyorum? Kendi bildiklerimden iftihar etmek yahut bilgiçlik satmak için değil. Bu ümmeti Muhammed'in evlatları din, dinlerine ilgilidirler. İlgi duyuyorlar. Fakat o kadar kötü avcılar var ki etrafta. Bunları alıp baştan çıkarmaya çalışıyor. Nedir Adnan hocalar bilinen kimler falan filan. Yalnız İstanbul'da 3000 tane irşatla geçinen din adamı geçinen sahtekar var. Bu çocukları bunların elinden kim kurtaracak? Sen ben kurtaracağım işte. Biraz biliyorsan dinin hakikatını anlatacaksın. Mevlana'yı anlatacaksın. Hadisten bahsedeceksin. Peygamberden bahsedeceksin. Örnek tek. Hazreti Muhammed. Peygamberi oku, öğren. Onun yaptıklarını yap. Sana büyük bir sermayedir. Daha ondan büyük şey olur mu? Sermaye olur mu? Hem canlı örnek. İşte Hazreti Ayşe'ye geliyorlar. O zaman şeyler, adamlar peygamberi görmemiş olanlar uzak diyarlardan diyorlar ki biz peygambere yetişemedik ya Aişe bize peygamberden bahset siz diyor Kur'an okuyor musunuz diyor evet diyorlar Kur'an okuyoruz Kur'an'ı biliyoruz işte peygamber Kur'an'dan ibarettir diyor Kur'an'dan ibarettir en büyük hilye peygamberi anlatan en büyük eser Kur'an-ı Kerim'dir Allah anlatıyor çünkü orada. Gönderdiği peygamberin bütün özelliklerini orada Allah anlatıyor. Rahmeten lil alemin diyor. Harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim diyor. O size çok düşkündür diyor. Hırsla düşkündür. Sizin başınıza bir bela gelmesinden, sizin başınıza bir felaket gelmesinden o diyor üzülür, eza duyar. Öyle bir peygamber ki rahmeti, merhameti son derece, sonsuz derece geniş. O sana sahip çıkıyor. İşte bizim şeylerde olurdu böyle. İnne ataynakel kevser fe salli li rabbike vanhar inne şaniyeke huel ebter mana veriyor. Tabi benim esas dersim Kur'an ve tefsir hocalığıdır. 40 sene ilahiyat fakültesinde bu işi yaptım. Kur'an, peygamber, tefsir, işte celale elmalı, neyse tefsirler. Bu benim işim mesela. Dersimiz bu yani. Ya Muhammed biz sana Kevser'i verdik. Oğlum ya Muhammed var mı orada? Yok hocam ama şey meal öyle yazıyor. Peki dedim Muhammed'e Kevser verildi. Tamam kabul ediyoruz. Peki sana verilenden haberin var mı? Bakıyor aval aval çocuk sana, ona hiçbir şey verilmemiş gibi dedim ya Muhammed'e ne verildiyse hepsi sana da verildi Kur'an Muhammed'e mi geldi yoksa tebliğ için ümmete mi geldi Muhammed vasıtasıyla ümmete geldi hepimize geldi peki peygamberin sözleri, söyledikleri, hali hayatı, anı, yaşayışı falan hepsi ortada onlar nereden geldi? Onlar da bize miras kaldı. Kültür mirası olarak kaldı. Din zaten onun öğrettiği dindir. Ha. Peki başka dedim, hidayet nimeti. Elhamdülillahi ala dinil İslam. İslam dininden olmak ayrıca bir hamdi gerektiriyor, şükrü gerektiriyor. Ha. Bak dedim, evladım sana verilen, bize verilen, Muhammed'e verilenden... Biraz daha fazladır. Allah Allah, hocam nasıl olur falan. Oğlum fazla. Muhammed'e ne verildi? Salak bir ümmet verildi değil mi? Peki bu ümmete ne verildi? Muhammed gibi büyük bir peygamber verildi. Ayrıca hangisi, hangisi daha fazla tart bakalım şimdi. Muhammed sana da verildi. Muhammed'e verilenler ortada işte. Görüyoruz. Fas'tan Filipinler'e kadar al birini vur öbürünü. Böyle. Bu, bu acı vermez mi insana? Eğer Müslümansan bütün Müslümanların acısına iştirak et, ortak olacaksın. Ciğerimiz sızlıyor. Birisi bir yanlış yaptığı zaman. Yahu birisine bir şey olduğu zaman. Dört tane şehit oradan. Beş tane ölü oradan. Bilmem nerede suikast oldu. Cami bombalandı. Buradan gittik baktık. Ondan sonra şimdi kim yapıyor bunu? O camiyi bombalatan kim? Ben biliyorum. Peki dün Sri Lanka'da kiliseyi bombalatan kim? Aynı adamlar. Hiç şey etmeye gerek yok. Bir ay önce o şeydeki ee, Yeni Zelanda'daki o camiyi, iki camiyi hatta iki camiyi bombalatan hangi it itse dün Sri Lanka'daki kiliseyi bombalatan da o iş, otelleri falan ateş şeyine e, tutanlar da altı yedi yeri şey etmişler. Bombalamışlar. Aynı eldir. Ne istenen nedir? Ha. Efendim Hristiyanlarla Müslümanlar birbirlerine girsinler, çatışsınlar. Yahudi de orada şeyini, göbeğini kaşısın. Yahut Müslüman gruplar, Müslüman devletler işte İran, Suudi Arabistan, Yemen, öteki Suhu, Huziler, bilmem neler falan böyle birbirlerine düşsünler. Yahudi de orada rahat etsin, Yahudi de genişlesin. Sen burada başka işle meşgulken o da orada başka iş kendi hesabına bakıyor. Hiç ben hiç sormaya gerek yok. Allah rahmet eylesin. Mahir Kaynak benim arkadaşımdı, dostumdu. Konuşurduk, çok beraber yolculuklarımız oldu, seyahatimlerimiz oldu. Ben ona sorardım bu işte mit müsteşarı, bu gizli şeyleri falan. Hoca dedi, kimin yaptığına bakmayacaksın dedi. Bu iş kimin işine yarıyor diye bakacaksın dedi. O, o yapan bulunur dedi. Verirsin parayı, bir milyon verirsin. iki tane silahları elne eline verirsin. O istediğini yapar. Yaptırana bakacaksın dedi. Ne için yapılmıştır bu? Sebebini bulacaksın dedi. Kimin işine yarıyor? Bakıyorsun ki Müslümanın işine yaramıyor. Türk'ün işine hiç yaramıyor. E, peki kimin işine yarıyor? Yahudinin işine yarıyor. Öyleyse o yaptırmıştır. Tamam. Hiç şey etmeye gerek yok, aramaya gerek yok. Yine de tabi yapanı bulup oradan ifade alacaksın. Ha, şimdi. İran terörizmi şey ediyormuş. İran'ın bilen şey devrim muhafızları terörizme şapsı. Amerika bütün terör devlet terör gruplarının hepsinin ana babasıdır. Yani öteki gizli gizli terörü destekliyor, bu açıktan destekliyor. Ona kimse bir şey demiyor, sen teröristsin, sen, sen terörist devletsin diyen yok. Evet, çünkü herkesin oradan başka bir hesabı var. Almanlar diyemezler, Fransızlar hiç diyemez. İngiliz zaten o, o, o, öz kardeşidir, onlar birbirlerini hiçbir zaman ayır, ayırmazlar. Biraz siyaset gibi oluyor ama... Basiret gelsin diye konuşuyorum. Uyanalım diye konuşuyorum. Evet. Böyledir efendim bu iş. Efendim ya varmış şimdi. Ben başka bir şey hazırlamıştım. Kovadis. Nereye? Nereye gidiyorsun demektir. Fe eyne Ey insanlar. Siz nereye gidiyorsunuz? Bizim aynı Kovadis kelimesinin karşılığı Kur'an'da da var. Fe eyne tezhebun diyor. Siz nereye gidiyorsunuz? Biliyor musunuz gittiğiniz yeri? Ha? Peki nereye gideceğiz hocam? Allah'a gideceğiz. Fıfırı ilallah diyor. Allah'a doğru koşun. Allah'a koşun. Allah'a koşun diyor. Kur'an-ı Kerim. E hocam Allah haşa sin ma haşa. Nerededir biz ona nasıl koşacağız? Nasıl bulacağız falan bu. İfade şeydir, mecazdır tabii. Eğer hakiki manaya alırsan Allah nerede ki hocam diyeceksin yani o tarafa koşacağız falan ha. Allah'ın esmai i husnası var. Esmai i husnaya koşacaksın efendim. Allah'ı bulmak mı istiyorsun? Evvela nedir Allah'ın birinci vasfı? Hak. Cenabı Hak diyoruz. Haktan ve hakikatten ayrılmayacaksın. Aleyhine de olsa doğruluktan ayrılmayacaksın. Allah, yani şu Esma-i Hüsna dediğimiz 99 isim Allah'a giden 99 tane yoldur. İstanbul'a işte birden geliyor, Edirne'den geliyor, Şile'den geliyor, bilmem İzmit'ten geliyor, deniz yoluyla, kara yoluyla, hava yoluyla dünyanın her tarafından geliyor. Değil mi yollar? Allah'a giden yollar Allah'ın esmai hüsnasıdır. Birincisi en büyük adı Halik'in namütenahi adı var. En başı hak. Ne büyüktür kul için hakkı tutup kaldırmak diyor. Hak ehli olacaksın. Ha. Peki ikincisi Rabb'dir. Rabb Rabbül alemin. Allah Rabbül alemindir. Rabb nedir? Mürebbiye, bir defa yaratan, yaşatan, besleyen, büyüten, kollayan, gözeten, tehlikelere karşı onu himaye eden. Rab odur. Yani bir anne çocuğuna nesil, ne yapmak gerekirse, nelerden korumak, neleri yedirmek, neleri içirmek, neleri giydirmek gerekiyorsa, işte Rab odur. E sen de onun gibi olacaksın. Sen de değerlerini sahip olduğun değerleri, manevi değerleri, dini, İslam'ı, vatanı, devleti, bayrağı, sancağı, neye sahipsen, sahip olduğun kıymetli manevi değerleri tıpkı üzerine titreyerek koruyacaksın efendim. O zaman Allah'a yaklaşmış olursun. Allah'a benzemiş olursun. Yani Allah'a diyor ki Hazreti işte şey i̇mam Gazali Allah'a gitmek yahut da Allah'a şey olmak, yakınlaşmak, ليse bi mekadin ve la bi mesafetin diyor. Mekanla, mesafeyle değildir diyor. Velakin bil hal, hal sahibi olmak, o ismin sende tecellisini istemektir. Ondan sonra nedir? İlahdır. Tapınacak şey, mabut yani, tapılması gereken. La ilahe illallah diyor. İşte i̇lah, Allah aynı zamanda mabuddur, ilahtır. Tapılacak bir Kudret tapılacak bir Allah var. Ondan başkasına tapmayacaksın diyor zaten. Ha. Allah yolunda ne yapacaksın? Allah'ın emrettiği ibadetleri yapacaksın. Ne olursun? Allah'a doğru koşmuş olursun işte böyle. O yoldan gitmiş olursun. İlah isminden gitmiş olursun. Hak isminden gitmiş olursun. Ondan sonra Rab isminden gitmiş olursun. Merhametli olursan Rahman isminden gitmiş olursun. Eğer güzellik seviyorsan, sanatla uğraşıyorsan Bedi isminden ona yaklaşmış olursun. Zaten büyük sanatkarların hepsi bakıyorsun sonunda evliya oluyorlar. Hepsi. Çoğu, mesela benim gördüğüm çok insan var. Mesela Hattat'tır. O kendi sanatında ilerleyerek, ilerleyerek, ilerleyerek o güzel şeylerle uğraşarak bir yerde... O yoldan Bedi ismi şerifinin açılan pencereden Allah'a yaklaşıyor işte. O kapıdan giriyor. O kapıdan giriyor. Ha. Şurada saydım epeyce şeyler, isim var. Tek tek şey etmeye gerek yok. Ha. Alimdir Allah. İlim sahibi olursan Allah'a yaklaşmış olursun. İlim için koşarsan Allah'a koşmuş olursun. Hakimdir. Allah hikmet sahibidir. Sen de bir işin hikmet tarafını, iç yüzünü öğrenmeye, sebeplerini bulmaya, sebebin sebebini hatta keşfetmeye gayret edersen, sen de Allah'a yaklaşmış olursun. Hakim ismi şerifiyle beraber, hakim ismi şerifinin yolundan gitmiş olursun. Basirdir, basiret sahibidir Allah. Sen de basiretli olacaksın. Ne demektir basiretli olmak? Kötülüklere göz yummayacaksın. Gelecek tehlikeleri önleyip önceden tedbir alacaksın. Basiret budur. Muhtemel tehlikelere karşı önceden tedbir almak demektir. Basar, görmek demektir. Basiret başka bir şeydir. Basiret manevi tedbirler almaktır. Olabilecek, gelebilecek şeylere. Allah rahimdir. Sen de merhametli olursan Allah'ın rahmet kapısından Allah'a yaklaşmış olursun. Allah kerimdir. Kerem sahibidir. Cömerttir yani. E sen de cömert olursan efendim Allah'a o kapıdan o yoldan yaklaşmış olursun. Allah afurdur. Gafurdur. Sen de affedici olursun. Allah şekürdür. Şükreden. Sen de şükredersen nimet kıymeti bilirsen. Nankörlük etmezsen. Nimetin hakkını verirsen. Hukukuna riayet edersen. Sen de Şekur kapısından Allah'a yaklaşmış olursun. Hat kapısından Allah'a yaklaşmış olursun. Biraz şey ediyorum, vakit geldi diye. Allah muhsindir, yani ihsan edendir. Siz de ihsan eder, iyiliksever olursanız, muhsin ismine ve dolayısıyla Allah'a doğru koşmuş ve ona yaklaşmış olursunuz. Hasılı, hayat bütünüyle Allah'a doğru bir koşuştan ibarettir. Ha, en son söyleyeceğim şey Allah'ın esma-i her biri ona götüren birer yol ona açılan birer kapıdır hangisinden gidersen git yolun sonunda ona varmış olursun ama en kestirme yol hangisidir ihdine sıratan müstakim Fatiha'da okuduğumuzdur aynı şeyi Dostoyevski Karamazov kardeşlerde yazmış Allah diyor güzellikte de vardır iyilikte de vardır Başka diyor işte merhamette de vardır, her yerde vardır ama en çok doğrulukta vardır diyor. Çünkü Cenab-ı Hak orada vaadini açık söylüyor. Burada biz şey ediyoruz, keşfedip söylüyoruz ama orada kul اِنَّ rab şey, Rabbi ala صِرَاطِمْ مُسْتَق۪يمِ Habibim de ki Rabbim de benim sıratı müstakim üzeredir. Allah hep doğruyu söyler. Allah yakûlûl hak ve yehdi Allah hakikatı söyler ve doğru yolu gösterir diyor. Biz de ihdine sırat al müstakim diyoruz. Ya Rabbi bizi doğru yoldan doğruluktan ayırma diyoruz. Çünkü o yoldan gidersek en kestirme yoldan Allah'a varmış oluruz. En kestirme yoludur. Doğru yoldur. İki nokta arasındaki en kestirme yol da doğru çizgidir. Ha, onu size söyleyeyim yani. Yani geometrideki de öyledir yani. Başka bir şey. Allah'ın kara kuralları aynıdır. Matematikteki kuralları, fizikteki kuralları, dünyadaki kuralları, ahiretteki kuralları herkes diyor kendi ektiğini biçecek. Kendi amelinin amelinin neticesini görecek diyor. "Hame rabbuka bizallamin lil abid." Allah katında la zulme yol. Kat'yen zerre kadar zulüm yoktur Allah'ın şeyinde. Sen kendin gideceksin. Allah şeyi aynen şey gibi işte uçak şeyleri var ya uçak havalanlarında nereye kalkkanacak uçakları bakıyorsun buluyorsun falan. Ha, orada sana bir bilet verecekler. Biletini de kendin ki alacaksın zaten. O ikra kitabek diyor. Kitabını oku. Bastır oraya düğmeye, al biletini, ha, cehennemin altıncı köşesi çıktı mesela. Tamam, bitti, ha, o elindeki biletle kendin kuzu kuzu gideceksin efendim. Allah öyle zulümle, haksızlıkla, boşaltıyor. haşa haşa, Allah'ın zalim ismi yoktur, Allah'ın gafur, rahim ismi vardır. Allah batıl din yaratmamıştır, batıl insanların elinde bozulmuş halidir. Hakikatin insanlar tarafından bozulmuş haline batıl diyoruz. Allah'ın batıl dini, hani kitaplarda yazıyor ya bu batıl din falan. Allah batıl din yaratmaz. Allah'ın çünkü batıl ismi yoktur ki yarat. Allah'ın hak ismi vardır. Hakikati söyler, hakikati gönderir. Sen o hakikati mıncıklayarak Kendine menfaat elde ederek falan ederek o hakikati bozduğun zaman batıl olur zaten. İşte çocuğun oyuncağını bozması gibi. Bu, bu diyor, şu, bu diyor. O, çalışmıyor diyor. E çalışmaz tabii, bozmuşsun. Evet efendim, saati yere düşürmüşsün, kırılmış onun birkaç tane şeyi. Yani ondan sonra saat çalışmıyor. E sen bozarsın, Allah hakkı söyler insanlar elinde. Hakikat bozulur. Aynı şeyi Jean-Jacques kitabının birinci cümlesidir. Yaratılıştan her şey mükemmeldir. Her şey insan elinde bozulmuştur diyor. Evet, cemiyeti de insanlar bozarlar, insanlar düzeltirler. İsterlerse tabii, gayret ederlerse düzelir. İşimiz büyük, işimiz çok, vazifemiz ağır evlatlarımız, ümmeti Muhammed'in bu evlatları, çocukları şu efendim yine giyiyor şunun başı açık falan sakın ha hepsini kurtarmak bizim vazifemizdir evet o mine de başı açık olanı da falan filanı onların o hale düşmesinden de sorumlu olan yine biz biz sorumluluk alacağız ve onlara iyi davranacağız, sevgi göstereceğiz işte demin o ilk misyonerler doktorlar gitti diyor Sonradan askerler geldi, sömürge oldu milletler. Hatta çok acı bir sözü var şeyin, bir e, sömürge şeyinin, aşiret reisinin. Diyor, daha önce diyor, yüz sene önce diyor, burada bizim bağlarımız, bahçelerimiz, çiftliklerimiz vardı diyor. Sizin diyor, İncil'iniz vardı diyor. Şimdi diyor, bizim İncil'imiz oldu fakat sizin çiftlikleriniz oldu diyor. Evet, değiştiler. Gittiler böyle güzellikle, İncil'le, güzel nasihatlerle, işte güzel hizmetlerle orayı ele geçirdiler. Ondan sonra da askerler geldiler, çiftlik kurdular, sömürge başladı. Maden ocaklarını falan, petrol kaynaklarını falan. Hepsini böyle. Evet, Allah bize hidayet ihsan eylesin, dirayet ihsan eylesin, basiret ihsan eylesin. Bu milletin yapacağımız çok iş var, yılmadan, usanmadan... Kocunmadan, iğrenmeden, küsmeden sahip çıkacaksın. Vatan da senin, o serseri dediğin şu anda 60 bin bilmem çocuklar sokaklarda yaşayan, İstanbul gibi bir yerde. Onlar da senin, onları kurtarmak da bizim görevimizdir. Vazifeden kaçmak yok. Efendim bu başı kapı örtü şey değil, kısa etek giyiyor, bilmem başka. Yok öyle bir şey yok. O, o sor bakalım niye öyle oluyor? Neden düştü o hale? Kim öğretti ona öyle giyinmeyi, öyle şeye soyunmayı falan filan, çıplak gezmeyi falan? Evet, işte moda, e, modaya sen hükmedemiyorsun. Sahip çıkacağız efendim, kurtarmaya çalışacağız. Vazifemiz, vazifemiz. Allah bize soracak. Evvela kendi çocuklarımızın hidayetinden ve şeyinden, eğitiminden sorumluyuz. Eğer ecdadımız gibi hareket etseydik bütün Almanya'yı şimdi Müslüman etmiş olurduk. Eğer buradan gidenler o 4 milyon insan gerçekten iyi Müslüman, dürüst, hakikat ehli olsalar, orada gidip itibar kazansalardı, o, onlar bugün Almanların yarısı Müslüman olmuştu. Çünkü insanlar güven duydukları yere giderler, güvendikleri insanları severler, evlilikte de odur. Sakın güvenmediğiniz kimseyle evlenmeyin çünkü o size gösterdiği o şeyi size elde edinceye kadardır. Sonra size atar başka birisiyle olur. Öyle şey yok. Böyle. Sevginin de, arkadaşlığında, dostluğunda, ticaretinde hepsinin kaynağı dürüstlük ve güvendir efendim. Sağ olun, var olun beni dinlediğiniz için nice senelere hayırlar diliyoruz. Allah Allah, eyvallah diyoruz. Vakti şerif hayrola. Hayırlar feth ola, şerler def ola. Niyazımız indi ilahi de makbul ola. Allahu zulcelal ismi zatının nuruyla kalplerimiz pür nur kıla. Demler safalar ziyade ola. Dem hazret Mevlana, sırrı Cenab-ı Şems-i Tebrizi, kerem-i Hazreti İmam Ali, şefaat-ı Muhammed'in Nebi'l Ümmi rahmeten lil alemin. Ho hu diyelim. Huu eyvallah, hayırlı akşamlar, iyi geceler efendim. Evet.